Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Beni çok etkileyen bazı hadis-i şerifleri zikrederek başlamak istiyorum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, bir kimse Allah rızası için bir mescit bina ederse, yaptırırsa, yaparsa, Allah da ona cennette sevap olarak, mükafat olarak bir köşk, ihsan eder. Yani cennete girer, cennette köşkü or, olur bu camiyi yaptıran kimsenin diye. Efendim, onun için ben daima kardeşlerimi mümkünse e, kendilerinin avına cami yapmaya teşvik ediyorum. Hatta latife yolu da söylüyorum. Yani eğer kendi camimiz yoksa hele e, tabii rahmetullah aleyh Mehmet Said Kodku hocamızı e, efendim şey yapsınlar diye e, Kodku caminiz yoksa efendim beni çağırmayın gelmem sonra diye latifeli ediyorum. Efendim e, birçok yerde cami çalışmalarımız iyi gidiyor. Elhamdülillah e, mesela İngiltere'de Newcastle'da Kotku camisi cuma namazları dahil kılınıyor. Efendim burada da hakeza çalışmalar güzel. Bir de e, beni etkileyen hadis-i şeriflerden birisi. E, bir yerde eğer beş Müslüman aile varsa eğer oraya onlar topluca bir yerde toplanıp ezan okumuyorlarsa kâhmet getirmiyorlarsa cemaatle namaz kılmıyorlarsa şeytan oraya hakim olur orayı istila eder ve oradaki insanları esareti altına hükmü altına alır diye onun için yani bir yerde 3-5 aile aile teşekkür ettiyse diyorum ki bak salonlarınızdan bir tanesini cami haline getirin orada 5 ailenin orası mescidi olsun namazınızı kılın ya da ayrı bir daire tutun orası mescidiniz olsun diyorum yani şeytanın hükmü altına düşmemek, şeytanın esareti altına girmemek, şeytanın hüküm sürdüğü bir alanın içinde mecburen oturan bir insan durumuna düşmemek için bunları böyle söylüyorum, biliyorsunuz insan şeytanın emri altına girerse mecburen girerse, yani ezan okunmuyor, namaz kılınmıyor diye şeytan orayı istila ederse hakimiyetini oraya kurarsa tabi Oradaki insan şeytandan yakasını zor kurtarır ve başı dertten, beladan, kurtulmaz, e, günahtan, haramdan elini çekemez tabi. Onun için şeytanın e, şerrinden korunmak lazım, Allah'a sığınmak lazım, şeytandan uzak olmanın yollarına bakmak lazım. Mesela insan evine girerken nasıl girmeli? Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim diye girmeli. Şeytan kapıda kalır, içeri giremez neden? Ee Euzu diye başladı ayağıyla. Öyle girdi kendi evine besmeleyle girdi. Şeytan dışarıda kalır. Şeytan besmelesiz ee yapılan işlerde ortak oluyor. Besmelesiz yemeye başlamış insan, şeytan da onunla beraber yiyor. Onun lokmalarının bir kısmı şeytanın oluyor. Efendim lokmasına Hatta evladına, evine, her şeyine hakim oluyor. Ortak oluyor, şerik oluyor. Şeytanın çocukları oluyor. insanın bazı çocukları Allah saklasın. Besmelesiz filan olunca bu işler. Şimdi bu açtığım sayfada da e, üç rivayet var. Birisi Ayşe-i valdemizden, validemizden, Ahmet ibn Hanbel rivayet etmiş, Ümmü Seleme validemizden de. Diğeri Ebu Hüreyre radıyallahu Ahten Birisi de Hazreti Ali Efendimiz radıyallahu anh ve keramallahu vecehten. Ee, buyuruyor ki Hz. Ali Efendimizin rivayet ettiğine göre Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz la tedhulul melaiketu beyten fihi suretun ve la kelbun ve Şimdi bir melekler bir eve girmezler. Fihi o evin içinde eğer varsa suretin. Suret varsa. Suret resim veya heykel demek yer. Yani. Vela kelbin, köpek varsa, köpeğin yanına da gelmez. Köpeğin olduğu yere de gelmez. Melek. Vela cünüp, cünüp insan varsa, yani gusül abdesti alması gerekmiş de yıkanmamış, böyle gusülsüz geziyor, duruyor. Oraya da efendim, melek gelmez. Bu Hz. Ali Efendimiz'in rivayet ettiği hadis-i şerif, Ebu Davud'da, Nese'yi de ve hakimin müstelekin de var. Hz. Ayşe validemizden ve Ümmü Seleme validemizden, e ee, rivayet radiyallahu anhum'dan rivayete göre la tedhulul beyten fihi jarasun ve la tashabu rekben fihi jarasun. Melekler hangi eve girmiyor? içeride suret varsa. Yani resim, heykel efendim, köpek veya cünüp insan varsa. Yıkancı cenabet durumundan yani gusül abdesti alarak yıkanmamış öyle kalmış insan varsa ...oraya melek girmiyor başka. Eee la melaiketu beyten fihi ceresun İçinde çıngırak, çan olan eve de melek girmez. Vela tasabu rekben fihi jarasun. Bir kervanda da eğer çan, çıngırak varsa ona da gelmez melek. İlginç. Yani bunları tabii biz bilemezdik. Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz söylemeseydi. Şimdi biz buralarda geziyoruz. Ee, çeşitli evlere çeşitli sebeplerle gitmemiz gerekiyor. Mesela Çinliler bu çıngır mıngır şeylere çok hevesliler. Evlerinin kapılarına falan asıyorlar. Efendim böyle rüzgar zaman sesler çıkıyor. Neden diyoruz? İşte bunlar artık onların tabii şeylerini, medeniyetlerini, inançlarını incelememiz lazım. Tanımamız lazım. Çin bizim doğu ve efendim güney komşumuz idi. Efendim Asya'da yaşadığımız devreler, devrelerde. Şimdi de dünyanın en büyük devletlerinden birisi. Yani onlar çıngır mıngır, çanlı manlı zilli şeyleri seviyorlar. Ama e, melekler böyle cingir mıngır bir şey oldu mu o eve girmiyor efendim ve bir kervan bir e, kafile yolculuk yapan bir e, efendim böyle e, şey katar e, içinde de cingir mıngır böyle e, çan e, çıngırak varsa o, ona da gelmiyor melekler kaçınıyorlar üçüncü bir rivayet la tetkülü <gülüyor> melaiketü beyten fihi temarsilo ev tasaviru melekler içinde timseller ve tasvirler olan eve girmezler. Yani timsel demek, efendim resim, heykel demek efendim, tasavir de tasvir, o da resim demek e, bu tasvir denilen şey iki türlü olabilir bir, düz bir satıha yapılmış iki boyutlu diyoruz buna, o zaman işte resim deniliyor, üç boyutlu olunca yani kabartma veya doğrudan doğruya mücessem olursa üç boyutlu olursa o zaman da heykel diyoruz. Timsel deniliyor Arapça. Şimdi böyle şeyleri sevmiyor melekler. Gelmiyorlar. Hatta Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir ara efendim Cebrail aleyhisselam gelmedi. Gelmeyince de Peygamber Efendimiz meraklandı. Acaba vahiy niye kesildi diye. Meğer odanın içinde bir eşyanın arkasında bir e, hayvancık vefat etmiş onun leşi olduğundan ondan gelmedi melekler diye bundan neyi anlıyoruz efendim e, evimizin cansız, çıngıraksız efendim böyle e, e, tasvir e, heykel resim olmayan efendim köpek olmayan e, bir ev olması lazım böyle olduğu zaman gelmiyor cünüp gezmemek lazım cünüp olduğu sırada gelmiyor e, melekler temiz olması lazım insanların kişisel olarak temiz olması lazım evin içinde peki duvarları neyle süsleyelim? Çiçekle süslenebilir. Efendim bizim ecdadımızdan kalma çok güzel töremiz medeni efendim zevkimiz ayrı güzel ayetler yazıyoruz o ayetlerin hem yazılışı çok meşhur hattatlar tarafından hem de işlenmesi tesipleri mi efendim ebruları çerçeveleri harika güzellikte oluyor. Hem de gözümüzün önünde bir nasihat oluyor, bir ayet oluyor, bir dini ibare oluyor, la ilahe illallah sözü oluyor vesaire. <gülüyor> Tabi bunların hepsi güzel şeyler. E, resim olunca melek gelmiyor. Demek ki e, böyle şeyler yapmayacağız. Şimdi bu Avustralya'da da gezince görüyorum bunlar da çok heykele, resime düşkün. Medeniyetlerimiz farklı. Bunlar resime, heykele düşkün. Hele, hele köpeğe çok düşkün köpek bir evde birkaç tane köpek oluyor, kucaklarında oluyor. Efendim o koltuklara şey yapıyorlar. Bizim e, hanım görmüş böyle iki bebeğin oturacağı bir bebek arabası. E, geniş bir bebek arabası, iki tane oturma yeri var. Merak etmiş demek ki kad adamca kadıncağızın e, iki tane bebeği var. İkisini birden taşımak için böyle çift oturmalı oturma yerli, geniş böyle bir bebek arabası var filan diye. Bakarken bir de ne görsün? Bir tarafta çocuk oturuyor, öbür tarafta böyle öpe koklaya efendim köpeğe oturtmuş köpeğini, köpeğiyle bebeği yan yana onları öyle sürüyor. Epece bir güldük. Tabi şey, yani e, medeniyet, e, anlayış ve inançlarda farklılıklar oluyor. tabii bizim bilmemiz gereken şu böyle olduğu zaman melekler gelmiyor. E, meleklerin gelmediği yer hayırdan, bereketten mahrum oluyor. Sonra meleklerin gelmeyip de şeytanın geldiği yer daha da fena bir yer oluyor. Allahu Teala Hazretleri etrafımızda melekler eksik olmasın. Melekler bizi korusun. Melekler efendim bize yardımcı olsun. Melekler dualarımıza amin desin. Melekler her türlü hayırları getirsin. Şeytanlar da uzak olsun. Efendim Allah e onun etkisi altında kalmaktan, şeytanın yoluna sapmaktan veya ona kalmaktan bizi, çocuk çocuğumuzu, zürriyetimizi, efendim, aile efradımızı korusun, evimizi korusun. Evimiz nurlu, hayırlı, bereketli olsun. Biliyorsunuz Kur'an okunan eve, ezan okunan eve, <gülüyor> efendim, şeytan kaçıyor, gelemiyor. Bakara suresi okunan yere gelemiyor. Bunları kardeşlerimizin bilmesinde faydalar var. Tabii bunları düşünüp tedbirini alıp ona göre bunları okuduğu zaman da evi tabi bir bereketli olacak bir güzel olacak bir tatlı olacak efendim e, o zaman kendisi farkı anlayacak şimdi arkadaşlarımızdan birkaç tanesi Jakarta'ya gittiler yani Endonezya'ya Avustralya'nın kuzeyinde dünyanın en büyük en kalabalık İslami ülke i̇şte karışıklıklar olduğunu filan duydunuz oradan elhamdülillah telefon haberleri geldik, çok geldi çok güzel haberler bir hayır var diyor. Yani bir bereket var. işlerimizde bir himmet var. Bir tatlı gelişme var. Çok teveccühlü filan diyor. Tabi bir işin hayırlı olduğu zaman, himmetli olduğu zaman, bereketli olduğu zaman hali başkadır. Bereketsiz, uğursuz, şom olduğu zaman hali başkadır. Onu bilen bilir yani. Onun için evlerimizi işte ona göre hazırlayalım. Hatta Hz. Ali Efendimiz'i, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Hazretleri bir sefere gönderdiği zaman e, e, vazifelendirdiği zaman la timsalen illa ve temestehu ve la kabren müşrifen illa seveytehu buyurmuş. Yani böyle gittiğin yerde bir timsal heykel gördüysen hemen al et efendim imha et efendim yüksek yapılmış böyle süslenmiş şaşalı tantanalı kabir görürsen onu da alışağı eyle diye Hazreti Ali Efendimiz'i buyurmuş, emretmiş. Bunlardan e, bizim dini bakımdan bilgimizin olması lazım. Efendim ona göre davranmamız gerekiyor. Diğer hadis-i şerife geçiyorum. Bu e, ilginç e, bulduğum konuyu anlattıktan sonra. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki, لَا تَدْءُ عَلَىٰ اَنْفُسِكُمْ وَلَا تَدْءُ عَلَىٰ اَوْلَادِكُمْ وَلَا تَدْءُ عَلَىٰ خُدَّمِكُمْ lateddu Allah emvali kum la tuvafik ku minallahi saaten ni ile Fiha attaun ve lekum. Ebu bu leküm E bu rivayet etmiş Efendimiz ben diyor ve saat ediyor bize buyuruyor ki ladu a ko kendinize beddua etmeyiniz Allah benim canım alsın diyorlar Hani duyuyorsunuz Efendim iki gözüm Çıksın ki diyorlar veyahut efendim böyle tatsız söylemeyi nakletmeyi bile istemediğim alışkanlık tarzında falan söylenmiş sözler oluyor. Veyahut işte bundan sonra ben e, yaşamayayım Allah beni şöyle yapsın böyle etsin e, lafları söylenebiliyor. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki kendi aleyhinize beddua kötü dua etmeyiniz kötü söz söylemeyiniz. Başka ve la ala evladikum. Çoluk çocuğunuza evladınızın aleyhine de kötü sözler söylemeyiniz. Hani canın çıksın efendim boynun devrilsin kahrol vesaire filan gibi laflar böyle sinirli anneler duyuyoruz. Çarşıda pazarda sokakta gezerken efendim kızıyor çocuğuna bir yaramazlık yaptı diye ağzına geleni söylüyor. Çocuklarınızın aleyhine de kötü sözler söylemeyin, beddua etmeyin. Kendinizin aleyhine de söylemeyin. Vela ala demiküm hizmetçileriniz Çalıştırdığınız memurlarınız işçilerinizin, hizmetçilerin Aleyhine de kötü sözler Söylemeyin Hay kahrolasıca otomobil Hay kahrolasıca Efendim bilmem şu eşya bu eşya işte Allah kahretsin Şu bıçakta kesmiyor bilmem filan Böyle çeşitli alışkanlıklar vardır Hikayelerden romanlardan Filmlerden edebiyattan Bilirsiniz çevrenizden duyarsınız Mallarınızın da aleyhinde böyle Konuşmayın beddua etmeyin La تُوَافِقُوا مِنَ اللّٰهِ سَاهَةً نِيلَ فِيهَا اَطَعُونَ فَيُسْتَجَابُ Olmaya ki Allah'ın duaları kabul ettiği, kullarına ihsan ettiği ne isterse verdiği bir saate denk gelir فَيُسْتَجَابُ الْاقِمُ o bedduanız kabul olur ve sonra kahrolursunuz kendi aleyhinize konuştuysanız kendiniz kahrolursunuz çocuğunuza dediyseniz çocuğunuz kahrolur hizmetçilerize söylediyseniz onlara bir zarar gelir Malınıza söylediyseniz ona bir telef gelir. Yani insan güzel konuşmaya alışmalı, kötü söz söylememeli. Alışkanlık yoluyla da olsa, edebiyat yoluyla da olsa, kızgınlıktan da olsa bu gibi şeyleri süzmeliyiz. Alışkanlıklarımızın arasından çıkartmalıyız efendim öyle kötü sözlerle efendim ağzımızı böyle tehlikeli yollara, efendim çevirmemeliyiz. Başımızı dertlere sokmamalıyız aziz ve sevgili kardeşlerim Bir hadis-i şerif daha, efendim bu da yani e, herhalde bize bir e, ibret, sözümüze dikkat edeceğiz, beddua etmemeye dikkat edeceğiz. Önemli bir e, konuda bizi ikaz etmiş oluyor Peygamber Efendimiz. Ve efendim, Enes radıyallahu e, anh'den Buhari, Ahmet ibni Hanber, Müslüm nesehi vesaire kaynaklarda rivayet edilmiş bir hadisi şerif. La tezalü <gülüyor> cehennemu yulka fiha ve tekul hel min hatta yada'a fiha rabbul izzeti kademehu ve yenzevi ba'duha ila ba'du ve tekul kattu kat ve izzetike ve keremike. Ve la fil cenneti fadlun hatta yünşiullahu biha halkan ahara fe yüskünuhum fi fudulil cenneh Sadaka Resulullah fîmâ kal ev kal. Aziz ve muhterem kardeşlerim, e, cennet ve cehennem haktır. Cennet ve cehennem vardır. Cennet dinimizin, imanımızın önemli bir bölümüdür. Ahirete inanmanın bir parçasıdır. Cennet de cehennem de bu dünyada sözünü duymuşsanız, onun manası ancak şöyle olabilir. Yani cenneti de cehennemi de bu dünyada, efendim, müstahak olursunuz, efendim, da kendiniz hazırlarsınız demek olabilir. Yoksa ahirette başka cennet, cehennem yok filan gibi bir mana yanlıştır, günahtır, haramdır. Böyle bir söz, inkardır, küfürdür. İnsanı, Allah saklasın, mahveder. Şimdi cehennem ne kadar büyüklükte? Çok muazzam. Cennet ne kadar? Çok muazzam. Uçsuz bucaksız. Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, la tezalu cehennemu Yulka içine İçine böyle günahkarlar, kafirler, müşrikler, katiller, haydutlar, zalimler, efendim, müstahak olmuş olan edepsizler, efendim, Allah'ın cezalandırılacak kulları, cehenneme atılır, atılır, atılır. Atılmaya devam eder. O atılma devam ederken, cehennem her seferinde der ki, atıldıkça var mı daha, yok mu daha, daha ziyadesi var mı? Varsa onu da getirin. Efendim. Ve tekulu helmin mezid. Daha fazla var mı der. Yani işte hası çok. Ve boyuna gelsin efendim atılsın diye. Hışm ile gayz ile efendim var mı daha deyip duruyor böyle. E, hatta başka hadis-i şeriflerden biliyoruz. Alevleriyle sağa sola böyle saldırarak. Alevlerini uzattırarak böyle saldırgan bir tavırda ve kükreyerek sesi böyle uğultusu çıkarak e, cehennem böyle der durur. Hatta ya da a kiha rabbul kademahu. İzzet ve celal sahibi Allahu Teala Hazretleri kademini ona koyuncaya kadar artık bunun manası ne demekse Allahu Teala Hazretleri yani adeta böyle bir şeye ayağımızı da bastırıp da ezdiğimiz gibi e, cehenneme öyle e, baskı yapınca kudretiyle teyenzevi baduha ilaba adın cehennemin bir kısmı bir kısmına böyle geçer göçer efendim katlanır o tazikten yani geriye itilir efendim ve büzülür ve tekolu katto katto yani hiç hiç asla asla pespes pes, tamam tamam yarabbi der hiç artık tamam istemiyorum gibilerden kesinlikle hayır hayır manasına der. Ve izzetike ve keremike senin izzetine andolsun ki keremine and olsun ki tamam tamam Ya Rabbi der. Yani Allah onu demek ki durduracak, sindirecek, ezdirecek, bastıracak. Ve lâ fil cenneti fadlûn Bütün insanlar, cennetlikler cennete girdiği zaman da buna mukabil yani cehennemin bu durumuna mukabil bütün insanlar da cennete girdiği girmeye devam ederler ve cennette gene geniş yerler kalır. Yani izdiham, sıkışıklık, efendim birisine yer kalmama gibi bir durum bahs konusu değil. Bir fazl, yani fazlalık kalır. Hatta Allahu biha kalkan ahar Allah başka mahluklar yarattık cennetlik. Efendim feyskenon fi cennetin bu fazla yerlerine o cennetlik başka mahlukları da yerleştirir yani cennette geniş cehennemde geniş hatta herkesin cennette ve cehennemde işaretlenmiş yeri var salih amel işlerse Allah cennete git götürür koyar cehennemdeki yerinden kurtulur efendim kötü iş yapan bir insanın da cehenneme atılır cennetteki yeri müminlerden birisine bağışlanır deniliyor efendim Allah Teala hazretleri cümlemizi bir gayri hisap Azabına, kahrına, gazabına uğramadan doğrudan doğruya cennetine giren sevgili, iyi, has, halis kullarından eylesin, yolunda daim eylesin, ibadetine müdavim eylesin aziz ve sevgili kardeşlerim. Bir başka hadisi şerif, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, <gülüyor> La tezulu kadema abdin Hatta yüzele an erba' An ömrihi Fîmâ efnâhu Ve an amelihi Ma'fâle fîhi Ve an malihi Mineyne iktesebehu Ve fîmâ enfakahu Ve an cismihi Fîmâ evlâhu Tirmizi hasan demiş, sahih Sahih demiş bu hadisi şerife Efendim Efendim Manası şöyle. La tezulü kadema abdin. Bir kulun ayakları kıpırdamaz bir yerden öbür tarafa. Bir adım kıpırdamaz, gitmez, kaymaz, ayrılmaz. Hatta yüsela an erbain. Dört şey kendisine sorulmadıkça. Bu ayaklarının bir yere kıpırdamaması, ayrılmaması ne zaman olacak? Ahirette olacak. <gülüyor> mahkemeyi kübrada olacak. Efendim, e, o zaman insanlar durdurulacaklar. Cenab-ı Hakk'ın huzurunda mevkifi azimde e, durdurulacaklar. Oradan bir yere kıpırdamak yok. Şunlar sorulacak insanlara. Dört şey. An ömrühi an fîmâ efnahu. Ömründen sorulacak. Ömrünü nerede geçirdin? Nerelerde harcadın? diye herkese soracaklar. Kaç yaş yaşadın? Nerelerde harcadın bu ömrünü? diye soracaklar. Ömür bir sermaye hayat bir emanet. Allahu Teala Hazretleri bunu soracak. Seneleri, efendim günleri, saatleri, zamanları nerede harcadığını, ömrünü, gençliğini, ihtiyarlığını hepsini soracak Allahu Teala Hazretleri. Sorgusu halinin olmadığı masum devre bitip de bilûğa nail olup akıl bali olduktan sonra yaptığı şeylerin tabi hepsinin cezası, mükafatı işleme giriyor. Ömrü Ömrün kıymetini bilmek lazım. Aziz ömrü, efendim, iyi kullanmak lazım. Boşa harcamamak lazım. Günahlardan uzak durmak lazım. Bu bir. Bundan sorulacak. Ömründen sorulacak insanlar ve an amelihi neler işlediğinden sorulacak. Maafa lefihi yani bilgisine göre bu e, ne gibi ameller işledi? Sen mümin misin? Müminim. E, iman ettiğine göre neler yaptın bakalım? Gel, fazları yerine getirdin mi? Haramlardan kaçındın mı? Efendim benim emrettiğim vazifeleri yaptın mı? Zekatını verdin mi? Vesaire. Efendim amelini soracak Allah. Yani ne işler yaptığını, ne ibadetler yaptığını veya yapmadığını, niçin yapmadığını soracak. Bu da çok önemli. Yapmamız gereken şeylerin neler olduğunu bilmeli ve yapmalıyız. Yapmamamız gereken şeyler nedir? Onları bilmeli, onlardan da sakınmalıyız. Görevlerimizi bilmeliyiz. Allah bize ne görevler yükledi. Bu görevleri alimlerimiz önem sırasına göre sıralamışlar. Mutlaka yapılması gerekenlere farz deniliyor. Efendim, yapılırsa sevap kazanacak olanlara sünnet, müstehap deniliyor. E, serbest yapsa da olur, yapmasa da olur. Evet, kendi keyfine kalmış, yapmasa bir ceza olmayana mübah deniliyor. Efendim yapması hoş, iyi olmayana mekruh deniliyor. Kesinlikle yapmaması gerekene haram deniliyor. E bunları bilmek lazım. Niye bunları böyle sıralamışlar? Kulların yaptığı işlerin cinsini, önemini kullar bilsin diye. Yani içki içmek haram. Haram. Haram demek çok fena demek. Yani hiç yapılmayacak demek. Yalan söylemek haram. Efendim, Müslüman'ı Müslüman'a efendim dargın durması üç günden fazla haram. Haram dedi mi? Hemen anlayacak. Kırmızı ışık yandığını o işi yapmayacak Müslüman. E, helal veyahut efendim e, farz farz dediği zaman da aman farzları bileyim, farzları yapayım diye farzların çocuğuna, çocuk çocuğuna, küçük yaşta neler olduğunu öğretecek. Aman evladım bak şunlar Allah'ın çok önemli bize emrettiği vazifelerimizdir. Aman sakın bunları ihmal etme diyecek. Şimdi düşünün namaz farz Hatta namazın içinde nice nice farzlar da var. İçinde birçok farzlar olan mühim bir farz ibadet. E bu farz ibadeti yapmazsa bir insan ne kadar suçlu duruma düşüyor. Zekat farz bir ibadet. Dünyanın üzerinde bir sürü fakir Müslüman var. Yurt içinde, yurt dışında, çevremizde, Balkanlarda, Kafkasya'da, Bosna'da, Hersek'te, Afrika'da, efendim, işte bu Filipinler'de, zaten bu Güneydoğu Asya'yı, Okyanusya'yı bizim Türkiye'deki kardeşlerimiz çok az biliyor maalesef. Maalesef. Varsa yoksa batı demişler. Bir şeyden haberleri yok. Halbuki burada bir büyük alem var. Çok büyük nüfus var. Müslümanların en kalabalık olduğu bölge buraları. E buralarda efendim başka ülkeler harıl, harıl çalışıyorlar. Endonezya'da 200 kişiye bir misyoner düşüyormuş. Ne kadar korkunç bir hızlı çalışma. Yani ne kadar kuvvetle yüklenmişler oradaki insanları, köylüleri, cahilleri efendim acaba İslam'ı öğrenmeden kendi dinimize çekebilir miyiz diye çalışmak için ne kadar gayret gösteriyorlar. Ben e, televizyonlarda seyretmiştim Avrupa'dayken eski mahallelerin arasına gidiyor. Herhalde bizden hiç eski arasına giden yok gibidir yani. Gidiyorlar, öğretiyorlar. Yani dünyanın her yerine gidiyorlar. Demek ki e, çalışmamız lazım. E, Vazifeleri bilmemiz lazım, farzları bilmemiz lazım, efendim, haramları bilip haramlardan da kaçınmamız lazım, çok önemli. Farzları ve haramları mutlaka öğrenmeli, çocuk çocuğumuza da öğretmeliyiz. Çünkü Allah neler işlediğimizi soracak, işlediğimiz şeyler iyi şeylerse onlardan mükafat var, iyi şeyleri işlemediysek ceza var, kötü şeylerin işlenmemesinde sevap var. Kötü şeyler işlendiği zaman da şiddetli cezalar var cehennem işte böyle var mı daha diye saldırıp duruyor sağa sola efendim isteyip duruyor onu hiç gözümüzün önünden ayırmamamız lazım ve ammalihi minene iktesehu minene ve pima Enfakahu. malından da sorulacak insan. Kazancından sorguya suale tabi olacak ahirette. Dünyada da soruyorlar, sorabiliyorlar, soramıyorlar. Vergi kaçırılıyor, haksızlık yapılıyor. Ha, efendim gayrimeşru kazanç vesaire. Dünyada da sormaya çalışıyorlar. Efendim ama ahirette kesin her şeyi bilen alim ve habir Allahu Teala Hazretleri malını soracak. Min eyne tesebuhu? Malı bukun nereden kazandı? Nereden? Haramdan mı, helalden mi? Bu para nereden geçti? Tabi haramdan kazandıysa muazzam ceza. Ve enfakahu ve mal nereye sarf etti? Harcadı. Hayramı, şerre mi, mi, keyfe mi? İşte geliyor önümüzdeki günler. Allah saklasın. Efendim içkiler, kumarlar, eğlenceler, barlar, pavyonlar, haramlar, zinalar, fuhşiyat, efendim, münkerat, efendim, eee, Neler neler olacak. Allah her türlü haramdan, günahtan korusun. Malı da Allah soracak. Nereden kazandığını soracak, bildi de nereye harcadığını. Ve an fima eblahu. Bir de vücudundan soracak Allah insana. Diyecek ki yani sen bu vücudu nerede yıprattın? Gel bakalım. İnsanın vücudu İslam'a göre sevgili kardeşlerim, vücut bizim değil. E sana ne? benim vücudum. İşte benim elim, benim kolum, benim bacağım, benim ciğerim, benim kalbim, benim midem, benim dizim, senin ama emanet. Yani tam senin değil. Allah sana bunu emanet vermiş. Bu cismi nerede yıprattığını Allah soracak. Nerede yıprattın bu ciğeri? Nasıl yıprattın? Bu kalbi nasıl böyle yordun, hasta ettin? Bu gözü nerede harcadın, kullandın böyle efendim, bu efendim bilmem Dizin niye böyle yıprandı? Bu vücudun niye böyle sarardı soldu? Efendim bu efendim gücünü kuvvetini niye yitirdin? Ne yaptın? Efendim niçin böyle hor kullandın? Bu Aziz emaneti diye Allahü Teala Hazretleri, insana cismini vücudunda soracak. Şimdi biz burada görüyoruz efendim ikindi'den sonra görüyoruz sabahleyin namaza giderken görüyoruz sevgili izleyiciler dinleyiciler. Kadın, erkek, yaşlı, genç böyle sokaklarda kısa şortlarını falan giyiyorlar. Daha şey çok var. Efendim iş saatine çok var. Efendim kısa şeylerini giymişler. Hızlı hızlı, uzun uzun kilometrelerce koşma, yürüme vesaire falan. Yani çalışıyor vücudunu sağlam tutmak için çalışıyor. Efendim idman dediğimiz işleri yapıyor. Yürüyüş, koşu, efendim yüzme Efendim çeşitli oyun şeklindeki vücudu çalıştırıcı, efendim hünerini kabiliyetini arttırıcı şeyler. Bunların bir kısmını Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimiz tavsiye buyurmuş, teşvik buyurmuş güreş filan gibi şeyler. Çünkü insanın bedeni kabiliyetini arttırması lazım olacak hayatında. Sonra ata binmek gibi şeyler. Efendim e, bu devirde çeşitli efendim e, cihazları kullanmak olabilir sonra e, ok atmayı falan tavsiye etmiş peygamber efendimiz o da nişancılık ok atmak e, bu devrin çeşitli silahlarını bilmek bunlar önemli çeşitli idmanlar yapılması lazım ve vücudun yıpran, yıpratılmaması lazım hor kullanılmaması lazım e, efendim adam sigara içiyor niye içiyorsun bu sigarayı tuman acı efendim para da veriyorsun içiyorsun ondan sonra da efendim ciğerlerin zifir doluyor Efendim, e, öksürmeye başlıyorsun, e, nefes alma alanın daralıyor, ciğerinin içini kapladığı için bunlar sararıyorsun, soluyorsun. Sonra o ciğerlerin içinde akciğer kanserine sebep oluyor, damar sertliğine sebep oluyor. Efendim adam 45 yaşında bakıyorsun, sapsarı sararmış, solmuş, elin parmaklarına bakıyorsun, sapsarı efendim nikotinden efendim tütünün kokusundan elleri efendim parmakları bile rengi değişmiş. Dişlerinin rengi sararmış olmuş. E, hakkın yok ki senin kendini böyle yıpratma. Hakkın yok. Çünkü bu bu senin vücut senin değil emanet bu. Allah bunun da hesabını soracak. Onun için aziz ve e, sevgili kardeşlerim Allahu Teala Hazretlerinin huzuruna çıkacağız. Efendim bu dünya hayatından hesap vereceğiz ya. Efendim bu hesabı vermeden önce Buradayken aklımızı Başımıza toplamamız lazım Orada mahkeme-i kübrada Nasıl hesap vereceğimizi düşünmek lazım Hesabı verilmeyecek bir Acayip işimiz Yalan yanlış işimiz olmamalı Her işimiz açık olmalı Güzel olmalı temiz olmalı Allah'ın rızası uygun olmalı Çok güzel şimdi kardeşlerimiz Türkiye'den gelen kardeşlerimiz bizim orada bir şeyimiz vardı Hazırlattığımız onu getirmişler Efendim Yazıyor. ilahi ente maksudi ve redaike matlubi. Bizim şiarımız, bizim esasımız, bizim Peygamber Efendimizin tavsiye ettiği ana düşüncemiz nedir? Her yaptığımız işi Allah rızası için yapmak. İlahi ente maksudi. Ya Rabbi benim maksudum, arzum, istediğim gece gündüz durmayıp dilediğim, temenni ettiğim sensin. Efendim ve redaike matlubi benserve ve ben senin rızanı kazanmak istiyorum. Senin rızanın olduğu her şeyi seve seve yaparım. Efendim senin rızanın olmadığı işi de yapmam. Çünkü sen istemiyorsun, razı değilsin. Sen istemediğin şeyi yapmam Ya demesi lazım. Her Müslümanın böyle hareket etmesi, böyle düşünmesi bu zihniyete sahip olması lazım. Bu bayrağı her Müslüman evine asmalı. Efendim göğsüne rozet olarak rozet değil gülcük olarak yaka gülcüğü olarak takmalı ve efendim parvane yüzük olarak takmalı eskiden yüzükleri mühür olarak da kullanırlarmış hatta şöyle efendim bastığı zaman da ilahi en temaksudu ve rüdaki matubu görünmeli yani Allahu Teala Hazretleri cümlemizi gaflet uykusundan uyarsın uyandırsın her yaptığı işi Allah'ın rızasına o gün yapma durumuna Allah hepimizi getirsin yolunda daim eylesin ümmeti muhammede faideli eylesin Yüksek seviyeli, olgun Müslüman olmayı nasip eylesin. Tatlı, efendi, edepli, ahlaklı, faydalı, çalışkan, efendim bilgili, gölgülü insan olmayı nasip eylesin. İnsanca, insanı kamil olarak ömür sürmeyi nasip eylesin. Huzurla da Rabbimizin e, mahkeme mahkemeyi kübraya sevdiği, razı olduğu kul olarak varıp, bir gayri hesap sana hesap görmeye sormaya, yüzüm görmüyorum, gel kulum buyur cennetime gir dediği bir gayri hesap cennetine dahil eylediği, cemalini gösterdiği kullarından eylesin. Allah cümlemizi sevdiklerimizle beraber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü.